Merhaba. Ben Yüksel Tezcanlı. Sarı bezli kadınlar için Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Ölünün Defteri adlı romanını okuyorum. Bir Ölünün Defteri. Beylerbeyi'nin kıyıya bakan yalılarından biri. Ekim ayının yağmurlu bir gecesi. Her taraf sessizlik içinde. Yalnız ince bir yağmurun rıhtımın taşlarına, pencerelerin camlarına vurmasına ileri gelen hayal okşayıcı gürültüsü hüküm sürüyor. Pencerenin kenarında gözleri, bu dokunaklı gecenin göz önünde çizdiği karanlık levhayı, denizin kara yüzü üzerinde yuvarlanan karanlık dalgasını, karşı kıyıda yağmurun düşmesiyle titreyen donuk ışıklarını dolaştıktan sonra odanın ortasına doğru ilerledi. Ne içe dokunan bir hava dedi. Odanın öteki köşesindeki elinde büyük resimli bir kitap olan genç bir kadın, iki yanında anlayamadıkları bu resmin verdiği merakla gözleri açılmış, daha iyi görebilmek için annelerinin dizlerine, omuzlarına tırmanmış altın başlı iki çocuktan meydana gelen güzel bir levha, genç adamın yeni ayrıldığı kunaklı görüntüyle tam bir çelişme meydana getiriyordu. Yaklaştığını görünce ikisi de ortak bir ahenk ile aşağıya sıçradılar, yanına geldiler. İkisi de babalarını eteklerinden çekerek, parmaklarından tutarak sürüklüyor, bir yere oturtmak için götürmeye çalışıyorlardı kardeşinden daha büyük olan dedi ki: "Oh, otur baba." Kız ekledi. "Buraya oturalım değil mi baba?" Çocuklar artık başka bir iş bulmuşlar, resmî teba ihtiyaçları kalmamıştı. Annenerek kitabı sedirin bir tarafına atarak mutlu bir gülümsemeyle babalarının dizlerine tırmanmış olan çocuklara bakıyordu. Ötede bir koltuk sandalyesinde, yılların ağırlığı altında gövdesi sıkıştırılmış gibi çelimsiz bir yaşlı kadın Dizlerini örten örtüyü iterek dikkatli bir duruşla öne eğilmiş, çifte gözlüğünü düzgün alnını taçlayan beyaz saçların üzerine kaldırmış, sevgiyle dolu bir bakışla torunlarını seyrediyor, çocuklarını dinliyordu. Çocuklar ne büyük annelerine ne de annelerine bakıyorlardı. Büyük babasına diyordu ki, ne kadar çok Yağmur, ne kadar çok. Kız kardeşinden fazla bir önemli sözünü dinletmek için, Küçücük ağzını babasının yüzüne yaklaştırarak ''Bugün hiç bahçeye çıkmadım.'' diyordu. Babaları dedi ki ''İddia ederim ki çıkmak istemişsinizdir de anneniz vermemiştir. Büyük anne tasdik gülümsemesiyle yavaş yavaş başını sallıyordu. Babaları farkına vardı. Kızcağızın küçücük dudaklarını iki parmağıyla sıkarak inkar etme, yalan söylemiş olacaksın.'' dedi.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 Büyük annem bana öyle söylüyordu. Tavuklar bile kümeslerinden çıkmaz diyordu. Sahi değil mi baba? Yağmur yağarken bütün tavuklar kümese ağaçların altına sokuluyor. Yağmurdan onların da çorapları çamur oluyor. Çocuk bu benzetmeden sevinerek billur gibi bir sesle kahkahasını yine salıverdi. Fakat büyük kız kardeşinin kendisine meydan bırakmayan gevezeliğinden sıkılıyordu. Hiddetle dudaklarını burkuyor. Kardeşine kızgın bakışlar fırlatıyor, kendisine bakanlara ne kadar gevezelik ediyor değil mi diye anlatmak istiyordu. En sonunda kardeşinin fikrini açık açık beğenmedi. Ben Yağmur'u pek severim. Sen de seversin değil mi baba? Babası bu sözden ne demek istendiğini pek güzel anladığı için anlamlı bir gülümseme ile ara ara severim, ara sıra sevmem dedi. İkisi birden sordular, nasıl, ne vakit seversin baba? Babaları ikisinin de başlarını elleriyle çekerek yanaklarına yaklaştırdı. İsmet sevmediği zaman sevmem, Fuat sevdiği zaman severim dedi. Çocuklar pek iyi anlayamadılar ama bunun inandırıcı bir cevap olduğunu sandıkları için boynuna sarıldılar. Başka bir yağmur başladı, genç adamın yüzü, sakalı, saçı bir öpücük yağmuruyla örtüldü. Tam bu sırada korkunç bir gürültü etrafı titretti, bir cehennem ışığı gökleri yırttı. İsmet telaş içinde çılgın gibi bir korkuyla babasının dizlerinden fırladı. Bir tüfek sesinden ürkmüş kırlangıç gibi büyük annesine doğru uçtu, örtünün altına sokuldu, başını göğsünün içine soktu. ''Nineciğim, nineciğim'' dedi. Fuat babasının dizi üzerinden kurularak Yiğitçe diyordu ki, ''Bak ben korkar mıyım? Gök gürlüyor, şimşek çakıyor değil mi baba? Korkacak ne var? Ben erkeğim. İsmet gibi kız değilim ki.'' İsmet şimdi büyük bir ürkeklik ile yavaş yavaş başını çıkarıyor, Yiğit kardeşinin yanında bu kadar korkaklık göstermesinden ileri gelen utancını kapatmak için gülmeye çalışıyordu. O, ben de korkmam, ben mahsus yaptım diyordu. Fuat karşılık vermek üzereyken odanın kapısı açıldı. Uzun boyu, yaşamanın ağırlığı ve zahmetiyle eğilmiş, boş ve donuk bakışlı, yaşlı bir adam içeri girdi. Eşi iki adım geçtikten sonra durdu. Dağınık bir bakışla etrafına baktı. Daha ileriye gitmeye, bir söz söylemeye cesaret edemiyormuş gibi ne yapacağını bilmeyen bir durumla orada durdu. Üzerinden saçlarından yerlere sular süzülüp damlamaktaydı. İhtiyarın görünmesinden sonra görünüş birden değişmiş idi. Yaşlı kadın sol kolu ile İsmet'i göğsüne çekerek sandalyesinde doğrulmuş, gözleri derin bir şaşkınlıkla açılmış, Fuat kardeşinin yanına gitmiş genç adamla karısı ayağa kalkmışlardı. Olağanüstü bir haber alacaklarını anlamış gibi herkes şaşırıp kalmıştı. Bir saniye önce sevinç ve mutluluktan bir manzara içinde olan bu odadan soğuk bir rüzgar geçmişti. Herkes ihtiyarın bir ses söylemesini bekliyordu. Yaşlı adam yaşlı bir sesle genç adama dedi ki sizi görmek istiyor. Karı koca şaşkınlıkta birbirlerine bakıyordu. Çocuklar iyi işitmek için başlarına uzatıyorlardı. Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda ihtiyar aynı yaşlı sesle ekledi. Öyle bir halde bulunuyor ki şu istediğini yerine getirmek sizce pek kutsal bir görevdir. Bir ağlama titreşiyle kesilen şu son söz üzerine yaşlı kadın kendisini sandalyesine salıverdi. Kollarının arasındaki çocukları göğsüne çekti, yüzlerini kapadı ve sararmış zayıf yanakları üzerinden iki damla yaş yuvarlanarak çocukların saçları arasında kayboldu. Genç adam bu sözün korkunç bir gerçek sakladığını anlamıştı. Yaşlı adamdan daha fazla bilgi istenilmedi. Bazı olayların ön sizisi, işin aslını bilmekten insanı alıkoyar. Genç adam karısına baktı. Her ikisi de anlamıştılar. O zaman genç kadın çocukların çekerek dedi ki Babanız bu akşam dayınızı görmeye gidiyor. Selam göndermez misiniz? Çocuklar babalarına dudaklarını uzatmakla yetindiler. Anneleriyle yalnız kaldıkları vakit resimli kitap yine açıldı. Çocuklar yine resimlere bakıyorlardı. Ama ne olduklarını artık sormuyorlardı. Yaşlı kadının da sarı yüzü üzerinden yaş damlaları sessizce birbiri arkasından akıyordu. Dondurucu bir rüzgarla karışık yağmur arası kesilmeden yağıyordu. Genç adam ihtiyarın arkasından gidiyordu. Köyün bozuk kaldırımına arasında sular çamurlar birikmiş sokaklarından çıkmışlardı. Çamlıca'ya giden büyük caddede idiler. İhtiyar başı önüne eğik, arası kesilmeyen ve omuzlarını sırtını ıslatan yağmura aldırış etmeden ağır bir yürüyüşte önden gidiyordu. Her adımının arkasından... Önce arkaya değişmez bir eğilişle sallanan muşamba fener, ıslak kumların üzerinde nurdan titrek bir daire çiziyor, zayıf bir ışık saçıyordu. Yağmur durmadan yağıyordu. Geçtikleri yolda birkaç adımda bir rastladıkları ağaçlardan, ayaklarının altından akıyor gibi kayıp ezilmiş kumlarından çıkan gecelere mahsus hışırtı, fikirleri karanlık ve sessizlikten meydana gelmiş bir beşikte sallıyordu. İkisi de birbirinin varlığından habersiz gibi susuyorlardı. Evden çıkarken sormuştu. Ne oluyor? Ne zamandan beri hasta? İhtiyaç cevabı vermişti. Ölüyor. Üç günden beri. Bu cevaptan sonra susulmuştu. Genç adam fikirce uğraşmaktaydı. Sorularından edineceği bilgileri kafasından geçen hatıralar anlatıyordu. Bu ölünün yatağına gitmekte olduğunu... Garip bir yaşamanın sırrını öğrenmek üzere bulunduğunu anlıyordu. Zavallı Osman Vecdi, düşüncelerinde bir nakarat gibi bu cümle tekrar tekrar söyleniyordu. Hatırına gelenlerin arasında hep bu acıma geçiyordu. Anıları 20 yıl öncesi bir zamana dönmüştü. O zaman her ikisi çocuktular. Birbirlerini nasıl tanıdıklarını hatırlıyordu. Babası onu getirip mektebi sultaniyeye bıraktığı vakit daha 8 yaşındaydı. İlk defa olarak bahçeye çıktığı zaman o kadar kalabalık içinde kendisini yalnız, kimsesiz, arkadaşsız bulmuş, bir yıl göremeyeceği memleketini, baba evini, annesini uzun bir süre için ayrıldığı aziz anıları düşünmeye başlamıştı. Birdenbire yanına 14 yaşlarında uzunca boylu, kara gözlü bir çocuk gelmişti. Ne düşünüyorsun demişti. O cevap verecek yerde sanki bütün kederi coşmak için bu soruyu bekliyormuş gibi gözyaşlarını salıvermişti. O zaman bir iki koluna girerek ve tenha bir tarafa çekerek demişti ki ''Ne için ağlıyorsun? Sen yeni misin?'' ''Evet, mektepten korkuyor musun?'' ''Hayır, Öylesen sen için ağlıyorsun?'' ''Babam beni burada yalnız bıraktı. Annemi göremeyeceğim.'' O zaman öteki uzun bir göğüs geçirdikten sonra ''Ben babamı ömür boyunca göremeyeceğim. Annemi 8 yıldan beri kaybettim.'' demişti. 8 yıl önceden söz eden bu 14 yaşındaki çocukla kendisi arasında duygu benzerliğinden doğan yıldırım gibi bir sevgi doğmuştu. Öteki biraz sustuktan sonra demişti ki, ''Senin arkadaşın olayım mı? İster misin?'' O da hemen ''Evet'' karşılığını vermişti. Sonra birbirlerine adlarını söylemişlerdi. ''Benim adım Mecdidir.'' ''Benim de Abdülvahid Hüsamettin.'' İşte bu suretle bağlanan sevgi bağı 20 yıl sürmüştü. Şimdi ise ne kadar yazık, o bağı korkunç bir kuvvet koparmak üzereydi. Zavallı Osman Mecdi. Yağmur sürekli hafif mırıltısıyla yağıyordu. Dört yanı kaplayan yoğun karanlıklar arasından birer gölge gibi geçiyorlardı. Şimdi Çamlıca önünde bulunuyorlardı. Hüsam birdenbire durdu. Biraz yüksekte ağaçların arasında kara bulutlardan yapılmış gibi karanlık bir şekilde duran bir köşk gözüne çarpmıştı. Köşk tam bir karanlık içindeydi. Yalnız bir penceresinin panjurları arasından zayıf bir ışık süzülüyordu. Hüsam kalbine çelik bir pençenin tırnakları battığını duydu. O pencerenin arkasındaydı. Onu belki ölmüş bulacaktı. Gözleri perişan bir bakışla her yanını saran karanlıkları Karanlıkların içinde birer yoğun heyula gibi duran ağaçları, bakışının altında bulutlara gömülmüş levhaları, sislerin arasından birer hayal gözü gibi garip titremelerle bakan ışıkları dolaştı. Karanlık, sessizlik, her köşede bir keder izi, her görünüşte bir iç kapanıklığı rengi vardı. Yağmur bir matem mırıltısı gibi karanlıklara hafif fısıltılar yayarak durmadan düşüyordu. Hüsam gözlerini çevirdi. İhtiyar epey ilerlemişti. Gözleri binanın her mezar kandili gibi donuk ışık yayan penceresinden ayrılmayarak ilerledi. Biraz sonra köşkün bahçesinde ihtiyara kavuştu. Şimdi bu eve girmek, kendisini beklemekte olan arkadaşını görmek için kalbinde bir acele vardı. Titrek bir elle kapının çanını çekti. Çanın sesi bahçenin derinlikleri içinde... Yavaş yavaş sönerek yuvarlandı Biraz durdu Birkaç adım ötede Büyük bir çamın yaprakları arasından Uzaktan bir ışık görünüyordu Biraz öteden Karşı kıyıda bir fenerin Sarımtırak ışığı kesişen çemberler çizerek Sisler arkasında titriyordu Daha ötede Başka bir ışık Biraz aşağıda başka bir fener Bakış bulutlu göğün karanlığı Altında sönük sönük parlayan Bu noktaları dolaştı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 Hüsam ve ihtiyar bunu seyrederek bir süre daha durdular. İçeriden kumların çıtırdadığı işitildi. Biraz sonra kapının demiri gıcırdadı. Hüsam ileriye atıldı. Köşkü kapıdan ayıran arayı yıldırım gibi bir hızla geçti, köşke girdi. Üslüğünü bir kenara attı. Köşkün ikinci katına çıktı. Dört bir taraf karanlıktı. Yolu bir uyur gezer gibi yürüyordu. Bir kapı açtı. Yarı aydınlanmış bir odaya girdi. Burası bir kitap odasıydı. Ötede yere salınıvermiş koyu yeşil bir perdenin arkasında bir kapı daha vardı. Hüsam o kapıya kadar ilerledi. Fakat dizleri titriyordu. Bu perde bir mezar kapısı kadar kendisine korku veriyor, türlerini ürpertiyordu. Elini uzatmaya cesaret edemedi. Bu perdenin kendisine göstermemekte olduğu acı şeyin karşısına çıkmak için kendinde kuvvet bulamadı. Etrafına bakındı. Perdeleri kapanmış, koyu renkli kumaşlarla döşenmiş, karanlığına karanlıklar katılmış bu sessiz oda, duvarlarını örten rafların içinde hazin bırakılmış duran bu kitaplar, tavanın ortasından halının üzerine soluk bir renkle vuran kandil, bütün bu hüzün ve sükun, yeşil perdenin ötesinde hazırlanan ölümün yasını tutuyor gibi sessiz bir keder içinde duruyordu. Birini uzattı, perdeyi çekti. Ayağının gürültülerini sağırlaştıran bir halının üzerinden bir gölge gibi akarak içeriye girdi. Gözleri en önce karyolanın konulduğu köşeye döndü. Yatağın yanı, salı verilmiş etekleri aşağıya doğru sarkmış büyük bir örtüsü, etrafına yığılan yastıklar arasında bir hayal gibi kaybolmuş bir vücut gördü. İlerledi. Yatağın yanına geldi, eğildi. Hasta dalgın bir halde, gözleri kapalıydı. Derin soluklar, ciğer yırtar gibi hırıltılar sökerek göğsünü şişiriyordu. Hastanın yorgun bir surette göz kapakları kalktı. Karşısındaki sönmüş bir gözde baktı. Sonra hatırlamak için son gücünü toplamak istiyormuş gibi gözleriyle süzüldü. Yüzünün sinirlerinde bir titreme geçti. Dudakları hafif bir gülümseme ile titredi. Zayıf bir ses. ''Hüsam'' dedi. Sonra hasta güçsüz elini uzattı. Yatağın yanında bir sandalye gösterdi. O zaman Hüsem oturdu. Hastanın büyük bir güç harcadığı görülüyordu. Biraz doğrulmak için kımıldadı, başını kaldırdı. Derin derin baktı. Soluk gözlerinde can çekişenlerin bakışı, renksiz dudaklarında acı bir gülümseme vardı. Karyolanın ayak ucunda yanan mumun ışıkları gölgelere karışarak perdelere, yastıklara, hastanın çehresine donuk bir renk veriyor Karşıda ocakta yanan odunların kırmızı alevleri, mermer taşlar üzerinde acayip resimler çiziyordu. Bu yarı karanlık, bu alevler, beyaz bir gömlek içinde tepeden tırnağa etleri dökülmüş bir iskelet şeklini andıran, bu vücuda geceleri rüzgarlar inlediği, şimşekler tutuştuğu zaman, karanlık içinde görülüyor sanılan korkunç yaratıklar gibi bir hayal şekli veriyordu. Hasta bir süre sustu. Sonra, hafif bir gülümseme ile, Beni böyle bulacağını sanmazdın Hüsam dedi. Sesi pek zayıf idi. Seni gecenin böyle bir vaktinde mutlu yuvandan ayırıp şu yas evine getirmek hoş bir şey olmamakla beraber bunu istedim. Senin mutluluğun yanında bir hayatın keder içinde, sefahet içinde geçtiğini sana göstermek istedim. Oh Hüsam, senin mutluluğun benim için ne korkunç bir felaket oldu. Bunu hiçbir vakit ölçemeyeceksin.'' Hastanın gözlerinde kinden, düşmanlıktan meydana gelmiş bir bakış parladı. Fakat bu bakış cam kırığı üzerine rastlayan bir güneş ışığı gibi hızla uçtu. Gözler yine derin bir tatlılık kazandı. Hüsam dedi ki, ''Bana hayret veriyorsun, Mecdi. Seni mustarıp görüyorum. Fakat bu acıya benim karışmış olabileceğimi hiç aklıma getirmemiştim.'' Hasta dedi ki, ''Doğrudur. Bu bir sırdır ki ne sen ne de o hiç bilemezsiniz.'' Hüsam şaşırdı. O kim? Hasta doğrudan doğruya cevap vermeyerek devam etti. Bu sırrı yaşayacağım son güne kadar saklamaya karar vermiştim. Bugün artık ağırlığına dayanamamakta olduğum bu hayatı bırakmak üzere bulunduğum için işte onu sana söyleyeceğim Hüsam. Hastanın eli küçük yazıhanenin bir gözünü gösteriyordu. Orada bir kara defter bulacaksın. Bugüne kadar... Her şeyini pekiyi bildiğini sandığın bir kişinin esrarını bu defterde bulacaksın. Hasta biraz daha doğruldu. Hakim bir sesle, sizin ikinizi da affediyorum Hüsam. Siz tamamiyle suçsuzsunuz. Bu ölümü ben istedim. Hüsam kendisine doğru uzanan titrek eli tuttu. Hayır ölmeyeceksin Mevdi. Niçin mutsuzlanmalı dedi. Beni teselli etmeye her ikimizin hakir gördüğümüz sahteliklere lüzum görmeyeceğini sanırdım. Ölümden korkmayacak kadar bir yaratılış yüksekliği olan bir adamı sefil bir hayatta umut bağlatmak mı istiyorsun? İnsanların yaratılışındaki korkaklık son nefeslerinde anlaşılır. Bugün ben yiğitçe ölüyorum. Her gün bırakılmasına hazır olduğumuz geçici bir rüyayı mutlaka ulaşacağımız bir son için neden zorlukla feda etmelidir? Hüsam susuyordu. Şimdi hastanın bakışı belli olmayan bir noktaya dikilmiş gibiydi. Sözler ağzından bir sayıklama gibi çıkıyordu. Orada birisinin bulunduğundan haberi yok da yüksek sesle düşünüyormuş, yalnız kendi için söylüyormuş gibi bu yatakta son yaşama gücünü, son sözlerini söylemek için kullanan, insanüstü bir büyüklükle söylenen bu sözler Hüsam'ın beynini uyuşturuyordu. Diyordu ki, oh! Yaşama, yaşama, zavallı insanlar, çok korkunç bir kudret elinin içine attığı bir çirkefte, hakimi olmadıkları olaylar zincirinin esiri olarak yuvarlandıkları bir korkulu rüyada, sefaletlerini, aşağılıklarını süslemek için alınacak şeyler bulmuşlar, nedenler yaratmışlardır. Lacivert göklerden, pembe güllerden, dalgalı denizlerden, mavi gözlerden söz ederler. Kaderlerini bir şarap kadehinin içinde boğmak isteyen çareler gibi kalplerinin, fikirlerinin zehirlerini hayaller içine dökerler. Heyhat, bu hayal geçici bir sarhoşluk dumanı gibi sıyrılır gider, yaşama bütün zehirlerini atar. Yaşama, o her zaman odur, hükümsüz, neticesiz bir rüyadır. Hasta doğruldu. bu sırada göğün derinlerinden kopup gelen gök gürlemesi ortalığı inletti. Korkutucu bir gürültü odanın pencerelerini sarstı. Ansızın bulutlar tutuşmuş gibi şimşekler göklere, ovalara koşuştu. Hasta beyaz gömleği içinde şimşeklerin cehennem ışıklarına boyandı. Artık insanlıktan çıkmış bir ses diyordu ki, ''Beni bu rüyaya düşkün mü sayarsın?'' Hasta başını salıverdi. Bütün gücünü yitiren bu mecasiz vücut yastıkların arasına düştü. Uzun boğuk bir hırıltı işitildi. Hüsam anladı ayağa kalktı, hastaya eğildi. Şimdi gözler canlılığını yitirmiş gibiydi. Ölüm hakkını yerine getiriyordu. Hüsam çekildi, yatan perdesini salıverdi. Hırıltılar sürüyor, gök gürültülerine karışarak gecenin sessizliği içinde sönüp gidiyordu. Hüsam şimdi yaşama ile ölümün pençeleştiği bu yataktan uzaklaşmış, pencerenin yanında yazıhaneye dayanmış duruyordu. Umutsuz bir hayattan son dakikasını yaşayan ve çirkinlikleri insanlığın mahkum olduğu neticeye karşı insanı feryada sürükleyen o son ölüm manzarasını görmemek için yatağın perdesini indirmişti. Fakat gözlerinde örtmüş olduğu o manzara kulağında o ses korkunçluğunu sürdürüyordu. Sayıklama başlamıştı. Her hayat zerresinin ölüme karşı savunmasını ölmemek isteyen bu vücutta Öldürmek isteyen o hastalık arasındaki vahşi çekişmeyi işitiyordu. Orada kaçmak istediği bu yerden kımıldamayarak şaşkın duruyordu. Bu hal pek uzun sürdü. Sonra soğuk bir sessizlik etrafı kapladı. Hüsam'ın gözlerinden ağır ağır yaşlar yuvarlanıyordu. Şimdi genç adamın fikrini bir söz kurcalıyordu. O zaman pek anlamamıştı. Fakat şimdi fikrinde bu bir sorun oluyordu. Sizi affediyorum demişti. Hüsam bunu düşünüyordu. O kendisine ne yapmış, ne için felaketinin nedeni olmuş anlayamıyordu. Bir de başkasından bahsetmişti. O kim? Birdenbire Hüsam'ın fikrinde bir ışık geçti. Niçin duruyor? Bu bilmecenin anahtarı kendisine verilmemiş miydi? Yazıhaneye döndü. Sol tarafta bir gözü göstermişti. Onu çekti. Yalnız bir defter vardı. Hüsam bunu aldı. Bir yaprağını çevirdi. Yalnız şu kelimeyi gördü. Hüsam'a. O zaman yatağın yanına yaklaştı, perdeyi açtı. Mecdi'nin şimdi ruhsuz cesedi yastıkların arasında serilmişti. Hüsam eğildi. Bu öğleye karşı son insanlık görevlerini yerine getirdi. Sonra yine perdeyi indirdi, sandalyeye oturdu. Elindeki defteri o hayatın söndüğü şu yerde okumaya başladı. Defter şöyle başlıyordu. Hatırına geliyor mu bilmem. Ben yeni okulu bitirmiştim. Sen de yeni yeni basında bir isim yapmaya başlıyordun. Sınavlarıma harcamak zorunda olduğum zamanlar bizi bir süre birbirimizden ayırmıştı. Sanırım bir cuma günüydü. Sınavlarım tamamıyla bitmiş, beni artık serbest bırakmış olduğu için seni görmek üzere evine gelmiştim. Seni kütüphanende buldum. Kapıyı açıp içeri girdiğim vakit seni sedirin üzerine uzanmış, ayaklarını pencerenin kenarına dayamış, bahar rüzgarlarının getirdiği kokulardan bir şiir çıkarmakla uğraşır gördüm. Bilmem nasıl oldu da başını çevirmeden girelim ben olduğumu anladın dedin ki, rica ederim bir şey söyleme, kaybettirirsin. Kuşkusuz fikrin kelebekler kadar çabuk uçan bir hayal peşindeydi. Benim fikrim ise başka bir hayali izlediği için sustum. O zaman sen benden alaylı bir cevap beklerken tersine sustuğumu gördüğün vakit çaşarak döndün. Oo. ''Sen ne kadar ciddi olmuşsun, artık doktor olduğun diye seni böyle ciddi göreceksek hoş bir şey görmüş olmayacağız.'' dedin. Bu sözün bana artık bir şey olduğumu, bir ad ve mesleğe sahip bulunduğumu hatırlatarak neşe verecek yerde, aksine hazin bir gülümsemeyle karşılık verdiğimi gördüğün zaman şaşkınlığın arttı. Sen de ciddileştin. Yanıma yaklaşarak dedin ki, ''Ne oluyorsun rica ederim, seni tamamıyla başka halde görüyorum. Her halde bir değişiklik var.'' Bunu çok zamandan beri fark ediyorum. Kafacı uğraşmalarını, derslerini, sınavlarını, bunun nedenlerini sayıyorum. Fakat öyle değil. Saklamak istediğin bir şey var. Ben gülüp duruyordum. Dedin ki, işte sen böyle gülüyorsun. Bu gülme yok mu? Biz şairler buna acı gülüş deriz. İnsanın böyle gülmek için şurasında kalbimi gösteriyordun. Büyük bir acısı olmalıdır. Bu sözü söylerken o kadar gülünç idin ki sahiden gülmeye başladım. O zaman elimi tuttun. Sen hastasın Mecdi dedin. Evet hastaydım Hüsam. Bunu o gün sana söyleyememiştim. Fakat akşam odamda kendimi yalnız bulduğum vakit kalbimi dolduran duyguları bir yere dökmek için şiddetli bir ihtiyaç duydum. İşte bu defter o ihtiyaçtan doğdu. Bu hayat anıları sana o hastalığın sırrını anlatırken ben onun kurbanı olmuş bulunacağım. Hayatımda ilk önemli olay olarak annemin ölümünü hatırlıyorum. Bir sabahtı. Güneşin nemli hava tabakalarından süzülerek akan ışığı, çiçeklerin gülümsemeleri, bulutların dalgaları arasında yeni titremeye başlamıştı. Halının üstünde uykunun kucağında tamamlayamadığım hazları, sonu bulunmayan bir ufkun bulutlarını, fikri karışık bir düşüncenin uçurumlarına dalmış bir durumda tamamlamak isteyenlerin ağırlığı içinde uzanmış yatıyordum. Gözlerim vakit vakit taşıdığı uyku ağırlığını atmak istiyormuş gibi kalkarak odanın köşesine, karyolaya dikiliyordu. Endişeli bir bakışla annemin renksiz yüzünde soluk dudaklarına bir gülümseme arıyordu. Bu sabah beni odaya sokmamışlardı. Sonunda direnmelerime, feryatlarıma dayanamayarak içeri salıvermişlerdi. Karyolaya yatırmanarak çıkmış, olağanca dikkatimle annemin donuk gözlerine bakmıştım. Bu gözler beni görmüyor gibiydi. Gözlerimin üzerine dikilmiştiler Sonra birdenbire O uzun sarı kirpiklerin ağır ağır Kapanarak süzüldüklerini Derin bir soluk arkasından Uçlarından birkaç damla yaşın yuvarlandığını Görmüştüm Benim de ağlamaya ihtiyacım vardı Bilemem nasıl bir utanç Beni bundanlık koymuştu Hafifçe karyolardan süzerek oraya Halının üstüne serilmiştim Bir saatten bire odadaydım Odada bir kelime söylenmemişti O geceyi korkulu rüyalar içinde geçirmiştim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 püf bir rüzgar eserek karanlık olmuştu dadı ne var korkuyorum niçin başımı yastığın altına sokmuştum karanlıkta konuşmaktan korkuyordum kapının açıldığını işitmiştim dışarıda birisi ağlıyor gibiydi kalbimde bir üzüntü vardı sabahleyin erken kalktığım zaman onun için annemin odasına koşmuştum annem kendini kaybetmiş yatıyor babam düşünceli oturuyordu korkunç bir sessizliğin ağırlığı ortalığı kaplamıştı ''Bir aralık babamın yavaşça çıngırağın ipini çektiğini gördüm. Dadım girdi. Babam beni gösterdi. Bu işaret o kadar sert idi ki ayağa kalktım. Bilmem ne için yaşta dolanan gözlerimi anneme çevirdim. Gözleri açık, yaşlı bir bakışla cevap bekliyor sandım. Dadımın elinden kurtulmak, yatağa atılmak istedim. Heyhat, kapı açıldı. Beni dışarı çıkardılar. ''Bahçedeydim. Kelebek kovalamak için ağımı da beraber almıştım. Dadımı bir köşede bırakmış deli gibi dolaşıyordum.'' Gül fidanlarının yanından geçerken kelebekler ürkerek kaçıyordu. Bu uçan çiçekleri toplamaktaki ustalığım bugün beni bırakmış gibiydi. Gözlerim bunların boş uçuşunu değil annemin pencerelerini seyrediyordu. Ne kadar zaman dolaştığımı bilmiyorum ama gözlerim o pencerelerden bir saniye ayrılmadı. Esas beklememin merakımın nedenini bilmeyerek perişan bir halde yürürken ayağıma bir taflan dolaştı. Yere düştüm, daha kalkmamıştım ki bir gürültü oldu. Annemin penceresinin camı kırıldı. Keskin bir çığlık işittim. Kalktım koşmaya başladım. Arkamdan dadım yetişti. Önüme lalam çıktı. Bağırdım. Anne, anne. Heyhat. Her vakit feryadımın bir yankısı olan tatlı ve şefkatlu ses artık yoktu. Beş dakika sonra lalamın kolları arasında feryat ederek... Döndüğüm zaman bir şeyin eksik olduğunu göreceğim bu evden uzaklaşmak istemeyerek, çırpınarak beyler götürülüyordum. götürüyordum. Beni halamın evine götürüyorlardı. Bunda gizli bir neden olduğunu anlıyordum. Çocuklar da her vakit muhakemeye üstün gelen doğal bir duygu o gizli nedeni bana anlatıyordu. Onun içindir ki yokuşta halamın kimler olduğunu ayırt edemediğim bir takım kadınlarla koşar gibi yürüyüşle bizim eve doğru çıktıklarını gördüğüm vakit ciğerlerimden gelen bir sesle bağırdım. ''Hala! Annem!'' Feryatlarım hıçkırıklar arasında boğuldu. İhtiyar kadının da gözlerinden yaşlar akıyor, yüzünü ıslatıyordu. Yalıya girdiğimiz vakit beni Nigar'ın odasına getirdiler. Nigar o zaman daha iki buçuk yaşlarındaydı. Ben altı yaşlarında bulunduğum için halamın bu küçük kızını bir ağabey kibir ve büyüklüğüyle severdim. Nigar'ı bir takım bebeklerle eğlendiriyorlardı.'' Kendimi çok mutlu olarak bebeklerini yastığın kenarına sıralayarak oynamakla geçiren bu küçük hanımın karşısında bulduğum vakit daha gözlerindeki yaşlar kurmamış olduğu halde ağlıyor gibi bulunmaktan utandım. Erkeklerin kadınlara karşı beşiklerinden başlayarak taşımaya başladıkları arı başlık beni bu kızın yanında ağlamak küçüklüğünden koruyordu. Çocuk ellerini çırparak kendi dilince "Abi, Ağabey, abim geldi" dediği vakit ben canlı canlı yanına yaklaşmıştım. Herkesin bana baktığının farkındaydım. Ben dayanıklılığımı yitirmemek için yalnız bebeklere bakıyordum. İçinde bildiklerimden başka birkaç tane yeni alınmışları vardı. Bunlarla uğraşır gibi göründüm. Nigel bana bunların kim olduklarını anlatıyordu. Diyordu ki, bunları yeni aldık. Bunlar halayık, bu pembenin adı Dilfruz, bu Nesrin, bunun adı da, bunun adı neydi dadı? Bugün akşama kadar Nigel ile oynadık. Akşam olduğu vakit babam halamla beraber yanıma geldi. Babamın yüzüne baktım. O benim yüzüme baktı. ''Bilmem ne için, o zaman kendimi tutamadım.'' Ağlamaya başladım. Babam başımı tutarak ne için ağlıyorsun Mecdi?'' diyordu. Ama onun da gözlerinden yaşlar akıyordu. Çocukların neşeye, mutluluk rengine muhtaç olan kalpleri için en karanlık yaz rengi, bahar sabahları çiçeklerin yapracıklarına gölge veren, çiğ buharlarından meydana gelen hafif sislere benzer. İlk güneş ışığına karşı süzülüp uçar. Nigar'ın ahenkli gülüşleri, yaratılışın çiçeklerden, ışıklardan toplayıp da çocukların dudaklarına koyduğu renk ve nur karışımı gülümsemeleri gözyaşlarımı dindirmişti. Çamlıca'ya bir daha dönmemek kararlaştırılmıştı. Artık eşsiz kalmış olan babamla bir yıldan beri kocasının ölümüne ağlayan halam hayatlarını yastan meydana gelmiş bir duygu ortaklığıyla birbirine birleştirmekte teselli bulmuşlardı. Mutluluk duyulmak için yine bir mutluluk yuvasına muhtaç ise bir felakette yaslarını acıların dökecek sığınağı bir yas kucağında bulur. Halam o zaman bakılmamış olmakla beraber saf yüzün üzerinde perişan durumu içinde hoş bir levha meydana getiren siyah saçları başına sonsuz olarak bir yas tacı koymuş gibi kederli. Akşamları göklerin donuk yüzeyinde bulutların renk dalgalanışlarında kaybolmuş bir mutluluğu sönmüş bir hayat nurunu aramak için anlarını kanatlayıp uçuştuğu vakitler, orada penceresinin yanında hüzünlü bir heykelcinin duygu hüznü bunalımı içinde kaleminden çıkmış bir yaz heykeli gibi sessizce acılarını, kederlerini gecenin nemli dokunuşları ile saçlarını titreten rüzgarlarına, denizin kıyıyı hafif sesleriyle okşayarak kaçan dalgalarına bıraktığı sıralarda, Babam ayakta bir iskemleye dayanmış, yahut bir sedirin üzerine uzanmış, artık yaşamaktan payını topladıktan sonra sessizce sonucu bekleyen zavallılar gibi bir durumda düşünürdü. Her ikisi de bu sessizlik içinde duygu ve fikir alışverişi yaparlardı. Sessizlikleri birbirlerini teselli ederdi. Biz yaşımızın duygu uyanıklığı ile bu sessizliği bozmamaya çalışırdık. Gündüzleri bahçede, geceleri yalının ön Onların bulunduğu odadan uzak bir sofa, bizim her istediğimize yarayan geniş bir yer idi. Bizim yanımıza seyrek gelirlerdi. Biz yanlarına seyrek uğrardık. Biz ne kadar gürültü taraftarı isek, onlar o kadar sessizliği istedikleri için şu duygu karşıtlığı aramıza bir uzaklık koymuştu. O günden beri o olayı hatırlatacak bir söz, bir ad söylenilmemişti. Ölen kadının anısı etrafında sessizlikten bir türbe meydana getirilmişti. Ben ara sıra düşünürdüm. Olayın kimi parçaları hatırımdan çıkmayacak kadar yer etmişti. Ara sıra düşüncelerime daldığım vakit o son hasret bakışını gördüğüm göz hala karşımda işte. Orada şimdi bile bakıyor sanırım. Fakat Nigar'ın bir kahkası, bir sözü beni o dalgınlık halinden çekerdi. Eğlencelerimiz o kadar çoktu ki düşünmeye, felaketimle yalnız kalmaya vakit yoktu. İkinci gün Niger bana kendisine mahsus olan bütün şeyleri göstermiş, bunlara ortak olmamı istemişti. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Bahçede tavuk kümesinde, bir odanın köşesinde, türlü renk giyeceklerle süslü bebeklerle birlikte, yahut geceleri yemek yendikten sonra tabur tabur Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Rus askerlerini toplayarak hiçbir komutanın tasarlayamayacağı talimler, savaşlar yaptırdığımız, bu küçücük kurşun parçalarından korkusu cihanları sarsan korkunç savaşlar tertip ederek bir saçma parçası ile bir orduyu bozguna uğrattığımız sefer başında geçen zamanların hatıraları, mutluluk sevincinden başka ne olabilir ki hatırlanabilsin. İşte bu sırada en önemli bir günlük olay olmak üzere eğlencelerimiz arasında bir can sıkıntısı meydana geldi. Bir gün bizi çağırdılar. Babam istiyormuş, yanına gittik. Biz girince güldü. Babam o kadar az gülerdi ki, Bugün yeni bir şey olduğuna karar verdik. Gerçekten yanında o zamana kadar görmediğimiz biri vardı. Biz çocukların yabancılara fırlattıkları çekingen bakıştan bir tanesiyle iskemlesinin üzerinde ellerini dizlerinin üzerine koymuş, ayakları nereye saklayacağını şaşırmış, dudaklarının üstünde bize hoş görünecek bir gülcük hazırlamış olan bu misafire baktıktan sonra babamın da yanına yaklaşmıştık. Ki babam misafiri göstererek hoca efendi dedi. Nigarla birbirimize baktık kahkahalarımızı salıvermemek için dudaklarımızı ısırıyorduk. Niger'in gözleri diyordu ki: "Nasıl hoca efendimi, Hocaların sarığı olmaz mı?" Benim gözlerim cevap veriyordu. "Oo, bu kuşkusuz başka türlü bir hoca efendi olmalı." O zaman ikimiz de gizli bir bakışla hoca efendiye bakıyorduk. "Bizim kendisine baktığımızdan faydalanarak babama müsaade eder misiniz?" dedi. Ayağa kalktı, bizi ellerimizden tutarak yanına çekti, Niger'in hafif çenesini okşadı. Babam birkaç kelimeyle bu efendinin bizim hocamız olduğunu, her gün sabahları gelip bize ders vereceğini anlattı. Bugünden sonra her gün ikişer saat tavuklarımızdan, bebeklerimizden, askerlerimizden ayrılarak bu kırsa kaldı bol elbiseli, ökçesiz ayakkabılı, kalıpsız feste adamın karşısında esnerdik. Bir akşam 7-8 yaşlarındaydım. Babam beni yanına çekerek, ''Vecdi, artık seni okula vermek lazım. Yarın mektebi sultaniyeye götüreceğim.'' dediği vakit, Artık gülen yüzünü asla ısınamadığım, ceketinin yakasını kaplayan yağlara iğrenmeden bakamadığım bu adamı bir daha görmeyeceğim için kalbimde büyük bir sevinç duydum. Bir de okula gitmek, bana yakaları sırma ile işlenmiş, dikiş yerleri kırmızı şeritle çevrilmiş okul üniformalarını hatırlatarak gurur veriyordu. Ertesi günü neşe ve sevinçle Nigar'a veda ettim. Artık kendisini bir hafta sonra görecektim. Bir üzüntü duymadım, aksine... İçine atıldığım bu çocuk alayı beni eğlendiriyordu. Bir günde yüz çocukla dost oldum. Babamı, halamı, Niger'ı, bebekleri, tavukları unutmuştum. İlk hafta perşembe günü akşam üzeri halam gelip beni okuldan aldığı vakit ilk defa olarak okul elbisemin içine kurumumdan sığmıyordum. Beylerbeyine gidinceye kadar güvertede küçücük bir subay gibi gezindim. Yalıda beni en önce Niger karşıladı. Bugün Niger gözüme ne kadar küçük göründü. İlk önce Nigar'a şunu sordum. Hocan nasıl? Derslerine çalışıyor musun? Hocan lakırdasını söylerken ağzım hakaretle doluyor. Çocuklar acımaz olurlar. Zavallı adam hakkında o zaman taşıdığım nefret duygusunu düşündükçe şimdi utanıyorum. Yalıda babamı göremedim. Halama sordum. Dedi ki, baban gitti. Nereye gitti? Halam şaşkınlığımı gidermek için beni yanına çekerek dedi ki, babanı uzak bir yere memur ettiler. Babam yerbağ rütbesinde bir doktordu. Halam ekledi. ''Sana bir mektup bıraktı. Nigar'a söyle de getirsin.'' Niger koşarak gitti. Biraz sonra elinde bir mektup sallayarak döndü. Babasından mektup almış bir çocuk azametiyle zarfı yırttım. Babam bana memurlukla bir yere gittiğini, burada ne kadar kalacağını bilemediğini, beni üzmemek için gelip görmediğini haber verdikten sonra derslerime çalışıp ilerlememi, halamı bir anne gibi tanımaklığımı, onun yanında oldukça kendimi yalnız bulmamaklığımı söylüyordu.'' Babam benimle pek az uğraştığı için ben de kendisini pek az severdim. Onun için gidişi beni üzmedi. Ama bu mektup bana dünyada tamamıyla yalnız bulunduğumu hatırlatıyordu. Kalbimi çok büyük bir mutsizlik kapladı. Çocukların ışık arayan çiçekler gibi duygularının gelişmeye muhtaç olduğu sevgiden yoksun kaldığımı hissettim. Kimsesizliğimi anlatan bu kağıt parçasına yaşlarını salıvermeye cesaret edemeyen gözlerim dikili, 8 yaşında bir çocuğun fikrinin tanımadığı korkunç bir alem açan bu olaya karşı sessiz bir halde durdum. Ciğerlerimden bütün içimden süzülüp akan soğuk bir şey kalbimde birikiyordu. Annesinin koruyucu kanadı üzerinden kalkmış, babasının getireceği taneyi bekleme tesellisini yitirmiş, daha kanatlarına kuvvet gelmeden yuvasından düşmüş bir kuşcağız gibi garip bırakılmış, kimsesiz bir çocuk olduğumu anladım. Hayatın ilk nurlarını saçtığı bir yaşta,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 Gözümün önündeki yazılar şimdi bir serbestlikle kendiliğinden düşmekte olan yaşlarla ıslanıyordu. Kirpiklerimin ucunda titreyerek düşmeye hazırlanan damlalar arasından bilinmeyen bir ufukta karışık bir hayalin hasretiyle dolu umutsuzlukla yaş dolu gözlerle bana baktığını görüyordum. Ciddi acıların o kadar büyüklük ve yüksekliği vardı ki en kayıtsızlara hürmet ettirir. Hala Mileniger benim şu sessiz coşan acıma karşı şaşkın ve sessizlik içindeydiler. bir aklıma geldi. Başımı kaldırdım. Nereye gitti dedim. Cevap verilmedi. O zaman bilemem ne için elimdeki mektubu büyük bir hiddette parçaladım. Kendimi yere attım. Umutsuzluğun sinirli şarpıntısıyla kırranarak beni bırakıp giden babama değil, son hasret bakışı beni her zaman izliyormuş gibi manevi bir ufukta bana bakan anamın hatırasına ağlayarak dört yıl önce cevapsız kalan umutsuz çığlığımın arta kalmış bir yankısı gibi feryat ettim. Anneciğim. Anneciğim, okulda ilk defa olarak benim gibi üzüntülü, gözleri benim gibi ıslak bir çocuk gördüğüm zaman dayanılmaz bir çekiş beni sürüklemiş, onun kolları arasına atmıştı. Evet Hüsam, seni gördüğüm vakit sana değil fakat haline, halindeki üzüntüye kapılmıştım. Bir gün sonra yüzün bahar göklerini kapatan uçucu bulut parçaları gibi hüzünün renginden sıyrılarak parlak bir sevinç gösteriyordu. Seni böyle görmek beni kederlendirmedi, tersine... Üzüntüne vurulduktan sonra neşenden çok büyük bir haz duydum. Hemen o gün seni tanır tanımaz, memnunluğunu kazanmak, gözlerindeki yaşları kurutmak için gücüne, kuvvetine güvenilen bir koruyucu gibi seni kolundan tutmuş, rahatsız edici bakışlarını üzerimize çektiğimiz çocuklardan uzaklaşarak tenha bir köşeye doğru seni sürüklemiştim. Sana birçok sözlerle şunları anlatmak istiyordum. Beni de buraya bıraktıkları vakit annemi kaybetmiş, babamdan uzak düşmüştüm. ''Ben de senin gibi kimsesiz ve garibim. Bir gün içinde şu görmekte olduğun çocuklar benim için bir aile teşkil etmiş oldular. Bugün canım sıkılmıyor. Bu alemden, şu hayattan ürkmüyorum. Aksine içinde bulunduğumuz bu alemin gürültüsü ara sıra yalnızlığımın verdiği umutsuzlukları silip alıyor. Burada birlikte bulundukça ne kadar eğleneceğiz?'' ''Sen gülerek beni dinliyordun. Birdenbire sana şunu sordum. Tatil günleri nereye gideceksin?'' ''Sen büyük bir şaşkınlıkla bana baktın soruyu anlamıyor gibiydin dedim ki haftada bir gün yatınlara izin verirler herkes evine gider senin buradaki kısmın akraban yok mu? hiç o ne kadar ala o hale her hafta birlikte gideriz ben tatil günleri halamın evine giderim beylerbeğine sen beylerbeğini de bilmiyordun o hafta çıktığımız vakit kendini beylerbey iskelesine bulduğun zaman sevincinden duramıyordun ben bir küçük çocuğun sevinciyle hoşlanan büyük bir adam gibi seni böyle gördükçe gülüyordum seni halamın yanına çıkarmıştım. Halam ne kadar iltifat ettiyse sen o kadar utangaç davrandın. Sonunda burada sıkılacağını anladın. Sana işaret ettim dışarı çıktık. Dedim ki sana nigeri göstereyim. Niger kim? O zamana kadar nigerden sana söz etmemiştim. Halamın kızı dedim. Bahçede olduğunu haber aldık oraya gittik. Nigeri nerede bulacağımı pek iyi biliyordum. Seni kümese götürdüm. Uzaktan nigeri gördüm. Kümesin kapısı açılmış, tavuklar dışarıya çıkmışlardı. Otların üzerine yatar gibi uzanarak bir elini başına dayamış, öteki eliyle dizlerinin arasındaki kutudan avuç avuç aldığı arpaları serpmekte olan Niger'in etrafını almışlardı. Ayaklarımızın çıkardığı sesi işitince Niger başını çevirdi. Bilmediği birisinin bulunduğunu anlar anlamaz şaşırdı, acele bir davranışta ayağa kalktı. Arpa kutusu dizlerinin arasından kayarak yere yuvarlandı, tavuklar kanatlarını çırparak kaçtılar... Nigar kıpkırmızı kesilmişti. Ben kahkahayla gülüyordum. Niger'in utangaçı o kadar tuhaftı ki sen de ondan az utangaç olmamakla beraber gülüyordun. Sonunda benim işe karışmam lazım geldi. Nigar'a dedim ki, sana bir arkadaş getiriyorum. Neden sanki öyle şaşkın şaşkın duruyorsun? Niger yabancının yanında şu soru karşısında kaldığından dolayı fena halde gücendi. Dudakları kıvrıldı. Ağlamaya başladı. O zaman iş güçleşti. Niger'i oyalamak, af dilemek, bin türlü tuhaflık yapmak gerekti. 10 dakika sonra her üçümüz de dünyanın en senli beni dostları olmuştuk. Bugünden sonra her hafta bana arkadaşlık etmeye başladı.